Elhamdülillahi Rabbil alemine ve sallallahu ve selleme barik ala abdihi ve resulihi Muhammedin ve ve ashabihi ecma'yina Bugün 9 Mart 2014 Pazar. İbn-i Huseymin'in şerhine tarihler derslerimizin 27. dersi. Evet. Üç. S sayfa. E, sayfa 235. Birinci baskı 235. Rıza sıfatında kalmıştı. Üç. Rıza sıfatı. Allah Azze ve Cennet şu kavli Radiyallahu anhum ve radû anh. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Allah onlardan razıdır onlar da Allah'tan razıdırlar Mahide 119 Bu ayet Allah'ın rızasına delal edilen ayetlerdendir. allah Teala rıza ile de basitlandırılmıştır. Rıza onun salih amelden ve salih ameli işleyenler razı olmasındır Yani Allah'ın rızası salih amelle ve salih ameli yapanla ilgilidir. Rızanın salih amele bağlı olduğuna delalet eden ayet mesela şu ayettir. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Zümer 7. Yani şükretmenizden razı olur. dediğim şöyle buyurmuştur. Sizin için din olarak İslam'a razı oldu. Maide 3. Sayı bir hadis de şöyle buyrulur. Allah Teala sizin için üç şeyden razı olur ve sizin için üç şeyde de kerih görür. Müslim hadisi. Bu rıza amelle ilgilidir. Bir de amel edenle ilgili rıza vardır. Mesela Müellifin zikrettiği Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Mahide 119. Ayeti buna işaret eder. Allah'ın rızası Allah için sabit olan bir sıfattır. Onun zatına mahsustur. Ehli tatilin iddia ettiği gibi ondan ayrı bir şey değildir. Eğer bir kimse... Bana rızayı tefsir et derse bunu tefsir edemezsin. Çünkü rıza insan için içgüdüsel bir sıfattır. İçgüdüler ve lafızlarla tarif edilmekten daha açık ve net manalar taşır. Evet, hatta İbn Kayyim falan da buna işaret ediyor rahimehullah. E ee, diyorlar ki mesela alimler diyorlar hani bazen öyle duygular vardı ki bunlar indinde insan indinde maruf el-maruf la yuarraf. Bilinen şey bildirilmez. Yani bildirilmeye çalışmaması gerekir. Çünkü mesela adam herkes bilir korkunun ne olduğunu. Sen adama desen korkuyu tarif et. Başlar tarif etme Bilinen şeyi de bu sefer karıştırmaya başlarsın. İşte kanın da damarda kaynaması sonucu harekete çıkaran, ortaya çıkaran, ortaya çıkan bir duygunun ismidir falan gibi dediğinizde. işte su nedir? Su, oksijen, şu bu falan U anlatıyorsun. Bu sefer bilinen şeyde ne oluyor? Karışmaya korku maruftur. Kızma maruftur. Evet. <gülüyor> Biz deriz ki razı olmak Allah'a ait bir sıfattır. İradesine tahalluk eden gerçek bir rızadır. Rıza Allah'ın fiili sıfatlarındandır. Allah müminlerden, takva sahiplerinden, adalet davrananlardan, davrananlardan ve şükredenlerden razı olur. Kafirler, fasıklar ve münafıklar topluluğundan razı olmaz. Allah-u razı olduğu insanlar veya razı olmadığı insanlar vardır. Razı olduğu ameller vardır, kerih gördüğü ameller vardır. Yukarıda da geçtiği gibi Allah'ın rıza rızası, rızası Allah'ın rızayla basılıp nakli delille de akli delille de sabittir. Onun itaat edenleri ödüllendirmesi ve onların amellerinin karşılığını vermesi rızaya delalet eder. O yüzden ehli sünnet'te doğru menheç şudur. E, bu türlü duyguların, bu türlü sıfatların tefsirine çok girmemek. Yani rıda ne demek, korku ne demek, bunlara girme, ehli sünnetin yolu budur. el sünnet de zaten maruf olduğu için mutlakallimler hiç bunu konuşmamıştır. Bir sıkıntı da oluşturmamıştır insanların da, evet. <gülüyor> Eğer bir kimse senin sevap ve mükafatı Allah rızasına delil getirmen tartışma götürür. Çünkü Allah Teala şükreden verdiği nimetlerin daha çoğunu günahçılara vermekte de derse ki, öncelikle bunun güçlü bir itiraz olduğunu söylerler. Buna da cev şöyle cevap verilir. Günah işleyen falsa nimetlerin verilmesi bir istidraştır. Yani yavaş yavaş azaba çekmektir. Yoksa bu bir rıza değildir. <gülüyor> Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır. Ayetlerimizi yalanlayanları bilemeyecekleri bir şekilde adım adım yok olmaya doğru sürükleriz. Onlara geçici bir süre tanırım fakat benim hilem çok sağlamdır. Araf 182-183 Peygamber Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah zalime mühlet verir ama bir de mı bırakmaz. Sonra şu ayet okudu. İşte Rabbinin zalimlik eden kendileri yakalaması böyledir. Fakat Rabbinin yakalaması çok acı çok çetindir. Kud 102 allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kendilerine hatırlatılan görevlere verilen öğütleri iyice iyice unuttuklarında biz onlara her türlü bolluğun kapılarının ardına kadar açtık. Sonra da verilen nimetler içinde şımarıp kendilerine geçtikleri bir anda onları ansızın yakaladık. Böylece o zulmeden topluluğun kökü kesildi. Her türlü hamd alemden Rabbi Allah'ıdır. Enham 44-45. İnsana Allah'a itaat ettiği için sevap ve mükafat geldiği zaman ise biliriz ki bu Allah'ın rızasına sadır olan bir sevaptır. Dört, gazap, saht, öfke, kerahiyet yani hoşnutsuzluk ve bu sıfatları. Allah rahmet eylesin. Müellif bu sıfatlar hakkında beş ayet zikretti. Birinci ayet. وَمَنْ يَكْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظ۪يمًا kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa 93. Men Genellik kapsamlık ifade eder. Mümin Allah ve Resulüne iman eden kimse. Kim bir mümini bilerek öldürürse cez e cezası ne? İçinde ebediyen, ebediyen kalacağı cehennemdir. Halbuki bu küfür değil. Aha. Mümini öldürür. Belki ileride açıklar. Icmanen küfür değil. Hı hı. O zaman nasıl anlaşılacak? İbn-i bir şeyler söyleyecek zaten. Söyleyecek, söyleyecek evet. <gülüyor> Mümin Allah ve Resulüne iman eden kimsedir. Kafir ve münafık bunun dışındadır. Müslümanlarla anlaşması olan birini veya onların zimmetinde veya emanında bulunan bir kafiri öldüren kimse de günahkardır. Fakat ayette söz edilen tehdide müstahak değildir. Münafıklığın açığa vurmadığı sürece münafığın da can dokunulmazlığı vardır. Ayetteki kastel ifadesi çocuğun ve akılsızın bu hükmün dışına çıkılmasını derhal eder. Çünkü bunların muteber bir maksatları ve kısıtları yoktur. Bu ifade yanlışlıkla cinayet işleyeninde hükmün dışına çıkarır. Bunun beyanı daha önce ayette geçmiştir. Bir mümini kasten öldüren kimsenin cezası büyüktür. Cehennem ateşin isimlerinden biridir. Haliden <gülüyor> fiya içinde ebediyen kalacağı, içinde oturacağı, ikamet edeceği anlamındadır. Allah ona gazap etmiştir. Gazap Allah'a layık bir şekilde sabit olan onun fiili bir sıfatıdır. Onu lanet etmiştir. Ona lanet etmiştir. Lanet Allah'ın rahmetinden ve uzaklaştırmak demektir. Bu rahmet Allah'ın ne? Rahmetinden kovmak ve uzaklaştırmak demektir. Evet. Bu şekilde bu şekilde lanet tefsir ediliyor. Bu tefer hemen hemen hepsinde bu şekilde. Ama Allah halim benim kendi nefsim için daha çok bahse ihtiyacı var lanetin bu anlamını ile alakalı. Evet. Bu dördü ona verilecek cezanın çeşitleridir. Beşincisi onun için hazırlanan büyük azaptır. İşte bu beş cezadan tek başına biri bile akıl sahibi olan insanı caydırmaya ve korkutmaya yeter. Fakat Eylül Sünnet'in yöntemine göre cehenneme cehennemde ebedi kalacağını zikredilmesi bir problem teşkil eder. Çünkü bu ceza bu ayet... Şimdi işgali söylemeye başlıyor buradan itibaren. He. Ayette diyor ki kim bir mümini bilerek öldürürse içinde ebedi kalacağı cehennemdir diyor. Halit kalacağı cehennemdir diyor. E şimdi diyor ki bu problemdir. Normalde ehl-i indinde de icma var. Büyük günah işleyenler ebedi cehennemde kalmaz. E küfür de şey adam öldürme de şirk veya küfür değildir. E, dolayısıyla nasıl ebedi cehennemde kalacak diyor. Buna diyor şu şekilde cevaplar verilir. Evet. Ama mesela hariciler delil getirir bunu hmm. ki getiriyorlar da zaten. Evet. Geçmiş fırka kitaplarına baktığınızda bu ayeti deli getirler haricelere. Bak adam öldürmek büyük günahtır. Ebedi cehennemde kalıyor yine. Demek ki büyük günah işleyen kafirdir. Ebedi cehennemde kalır diyorlar. Peki nasıl cevap verilir bu ayet? Evet. Fakat Eylül Sünnet'in yöntemine göre cehennemde ebedi kalacağını zikredilmesi bir problem teşkil eder. Çünkü bu ceza bu ayette adam öldürme ceza sonra zikredilmiş, Adam öldürme küfür değildir. Eylül Sünnet'e göre cehennemde ebedi kalma cezası ancak küfür sebebiyle verilen bir cezadır. Evet. Buna birkaç yönden cevap verilebilir. Birincisi bu ceza bir mümini öldürdüğü zaman kafire verilen cezadır. Fakat bu söz bir şey ifade etmez. Çünkü bir mümini öldürmese de kafirin cezası zaten cehennemde belli kalmaktır. Ayet. Şüphesiz ki Allah kafire lanet etmiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada onlar sonsuza dek kalacaklar ve ne bir dost ne de bir adım yuvulacaklardır. Bir daha okuyalım birinci da. cevabı. Bu ceza, bir mümini, okuyalım. bu ceza bir mümini öldürdüğü zaman kafirin verilen cezadır. Fakat bu söz bir şey ifade etmez. Çünkü bir mümini öldürmese de yani kafirin cezası adı cezası. Birinci, cevap böyle. Yani birinci cevap böyle. Bu cevap yerinde değil diyor. Evet. İkincisi bu ceza adam öldürmeyi helal sayan kimse hakkındadır. Evet yani istihlal şartı getiriyor. Yani ayet şöyle olmuş oluyor. Kim bir mümini helal sayarak bilerek öldürürse. Helal sayıp da bilerek öldürürse demektir diyor. Helal sayma şartını, kaydını getirir diyor. Evet. Bu ceza adam öldürme helal sayan kimse hakkıdır ikincisi. Çünkü bir mümini öldürme helal sayan kimse kafirdir. İmam Ahmet bu cevabı garip karşılıklı şöyle demişti. Bu nasıl olur? Zaten onu öldürme saydığı zaman öldürmese bile kafir olur ve öldürmese bile ebediyen cehennemde kalır. Bu cevap da pek uygun olmadı. Şimdi bilmiyorum. Zaten bu cevap uygun değil. O ayrı da. Ama İmam Ahmed'in bu cevabı İmam Ahmet'ten sahih mi geliyor? Çünkü bu türlü cevaplar veriliyor ama benim indimde problem yani bu türlü cevaplar. Yani illa... Neyse devam edelim evet. Yes takı mı? Evet. Üçüncüsü, bu cümle bir şartın takdir edilmesine bağlıdır. Yani Allah onu cezalandırırsa cezası cehennem ebedi kalmaktır. Bu cevapta da problem var. Çünkü onu cezalandırırsa diye mana verildiği müddetçe onun cezası cehennedir demesinin ne faydası var? Biz şimdi sorarız. Allah onu cezalandırdığı zaman bu onun cezası mıdır? Evet denildiği zaman cehennemde evidik alacak demektir. O zaman da problem tekrar dönecek ve itirazdan kurtulamayacak. Yani bu şey gibi onun cezası budur diyorlar. Üçüncü cevap olarak da bu işgalden çıkmak için ilim mehlinden gelen cevap. Şunu kastediyor İbn-i Diyorlar ki onun cezası odur ama Allah vermeyecek o ayrı. Normalde bu öyle bir büyük cürümdür ki bir mü müslümanı. Bir mümini kasten öldürmek öyle bir cürümdür ki ebedi cehennemde kalma cezası vardır. O yüzden diyor ki Allah ebedi cehennemde kalacak demiyor. Yani bunların cezaları ebedi cehennemde kalmalarıdır. Ebedi cehennemde kalmalarıdır. Ama diyor İbn-i bu doğru değil. Neden? Çünkü bu adamın eğer gerçekten cezası buysa e bu anca küfürde sabit olur. Yani küfürde bir insanın ceva, ce, e, cezası bu kadar e, üst derecede olur. Yani şuna benzetiyorlar diyorlar ki öğretmen diyor ki kim bu sınafı, sınavı geçmezse veya neyse kim böyle böyle yaramazlık yaparsa cezası budur. Bu demek değildir onu cezalandıracak. Dolayısıyla Allah mümini öldürenin cezası budur demiştir ama bu sadece onun cürümünün cezası budur. Yoksa bu cezayı ben ona vermeyeceğim. Anladım. Ama diyor ki işgal olarak cevap diyor ki eğer bu onun cezasıysa ebedi cehennemde kalması. Bu kişinin cez cezasıysa e, bu cezayı biz biliyoruz ki dinin diğer naslarından ancak ve ancak e, küfür ve şirk işleyenler için geçerlidir bu ceza. Dolayısıyla aynı problemle yine karşı karşıya kalınıyor diyor. O yüzden bu cevap da sağlıklı değil diyor. Devam edelim. Dolayısıyla bu cevap da itirazdan kurtulamaz. Dördüncüsü bu bir sebeptir. Fakat mani bulunduğu zaman sebep geçerli olmaz. Mesela akrabalık mirasçı olmanın sebebidir. Fakat akraba köle ise mirasçı olamaz. Çünkü kölelik mirasa manidir. Buna bağlı olarak şöyle deriz. Bu fiil cehennemde ebedi kalmaya bir sebeptir. Ancak bunu işleyen mümin ise ateş ebedi kalmaz. Evet. Dönün cevap da bu diyor. Evet. Fakat karşımıza başka yönden bir problem çıkar. O halde bu tehditin faydası nedir? Biz deriz ki faydası şudur. Kasten bir mümini öldüren kimse kendini cehennemde ebedi bırakacak sebebi işlemiş olur. O zaman maninin varlığı muhtemeldir. Mani bulunabilir de bulunmayabilir de. Gerçekten o büyük bir tehlikenin üzerindedir. Bu sebep nedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin bir kişi eline haram bir kan bulaşmadıkça dininden kaynaklanan bir genişlik içindedir. Bukhari hadisi. Allah korusun haram bir kana bulaştığı zaman dinini o kadar daraltır ki ondan çıkabilir. Buna göre buradaki tehdit kişinin akıbetiyle ilgilidir. Çünkü bu cinayetin onun küfrüne sebep olmasından korkulur. O zaman küfür üzere ölür ve cehennemde ebediyen kalır. Bu takdirde ayette sebebimiz ayette sebebin sebebi zikredilmiştir. Kasten adam öldürmek insanın küfür üzere ölmesinin sebebidir. Küfür ise ebediyen cehennemde kalmanın sebebidir. Zannediyorum ki insan meselenin bu yönünü düşündüğü zaman bir problem olmadığını görür. Bu da dördüncü cevap. Evet. Birazcık daha şey ama değil mi? Diğer cevaplara nazaran. Gülme gülme. Evet. Diğer <gülüyor> cevaplara nazaran daha şey yani. yani, yok. <gülüyor> tamam, tamam, Beşincisi tamam. ebedi kalmak ile kastedilen. Devamlı kalmak değil, uzun süre kalmaktır. Bak şimdi kata giriyor. Çünkü Arap dilinde el-hulut kelimesi uzun süre kalmak anlamına gelen el-meks. Ne bu? El-müks. Meks yerinde kullanılır. El-müks. el, -müks. el -müks. yerinde kullanılır. Nitekim filan kişi hapiste kaldı anlamında Fulâne hâlid. Fulânun hâlidun hâlidun. fil jisim. Fil, e, Fil-cebis mi bu? Ha. Fil başka yere baktım. Ne? hapis Evet filhappsi Fuın hariun fil Evet denilir. Hapislik devamlı değildir Nitekim devamlı dağda kalan adam anlamında Fuan'ın Haledun huuludül cibel denilir Malum ki Rabbim dağları ufalayıp savuracak Böylece yerlerin dümdüz bombuş bir halde bırakacaktır. Bu da zorlanmaya ihtiyaç bırakmayan basit bir cevaptır Biz deriz ki Allahu Teala, Ebediliği zikretmemiştir. Haliden fiha ebeden dememiş. Sadece halidine fiha demiştir. Yani orada uzun süre kalıcıdır demiştir. Altıncısı. Bu cevap nasıl? Beşinci cevap. Altıyı da okuyalım bakalım. Şu an. Evet. <gülüyor> Bunun bir tehdit olduğunu söylenmesidir. Altıncı, beşinci cevabı anladık mı? Beşinci cevap diyor ki Allah, Allah azzelecimde orada yani. haliden kalacak. Haliden Arap dilinde ebediliği gerektirmez. Uzun geliyor. süre anlamında. Evet, uzun süre anlamında diyor. Evet. Altıncısı. Yani bunun, mümini öldüren uzun süre kalacaktır demiş oluyor Allah. Halit kelimesi ebedi değildir. Evet. Diyor. ya yani şey ebedi değildir değil. Ebediliği gerektirmez her zaman. Arap dilinde. O zaman bazen Halit kelimesi uzun süre kalacaktır anlamını evet. da içerir. Dolayısıyla bu ayetten kast edilen odur. Beşinci cevap da budur. Ayete verilecek diyor. Evet. Altı. Altıncısı. Bunun bir tehdit olduğunu söylenmesidir. Tehditten vazgeçmek caizdir. Çünkü tehditten vazgeçmek Adaletten keramete, cömertliğe intikaldir. Adaletten keramete geçmek bir cömertliktir. Ve övülecek bir durumdur. Bu konuda şairin şu beytini okudular. وَاِنِّي وَاِنْ وَعَدْتُهُ اَوْ وَعَدْتُهُ i'adi ve وَمُنْجِزُوا مَوْعِدِ Eğer benim ona bir tehditim veya vaadim varsa vazgeçerim tehditinden, gerçekleştiririm vaadimi. Yani onu ceza ile tehdit ettim ve karşılık verme vadinde bulundum. Ben tehdidimi yerine getirmeyebilirim ama vadimi mutlaka yerine getiririm. Mesela oğluna vallahi eğer çarşıya gidersen şu değnekle seni döverim dediğin zaman oğlun çarşıya gitse, döndüğü zaman onu elinle dövsen oğluna verdiğin bu ceza Tehdit ettiğin cezadan daha basit bir ceza olur. allah Teala da katile bu tehditte bulunup sonra affettiği zaman bu bir keramettir, cömertliktir. Fakat gerçekte bu izah şeklinde bir miktar tartışma götürür. Çünkü biz deriz ki tehdit gerçekleşirse problem devam eder. Yani Gerçekleşmezse evet. tehdidin bir yararı yoktur. Yani altıncı cevapta problemdir diyor. Yani pek e tutarlı değildir diyor. Şimdi tercihini söyleyecek İbni Hüseyin. Ayet... Kapsamında verilen altı cevap budur. Bunların en uygunu beşincisi sonra dördüncü cevaptı. Evet. evet. Evet. Şimdi hızlı okuyabiliriz. Soru. Katil tövbe ettiği zaman. Yani en... cevap e göre e, en en beş, cevap evet. cevap. cevap. neydi? Yani ya. Evet. evet. <gülüyor> Soru. Katil tövbe ettiği zaman tehdidi yine dahk eder mi? Cevap. Kur'an'ın nasıyla tehdit hak etmez. Ama ben yani bu işgal, bu işgali hiç bir işgal görmüyorum. Çok basit bir konudur. Hiç bir problem yoktur yani Aha. bu ayette. Hiç bir problem yoktur. Kim bir mümini öldürürse ebedici de kalacak şeklinde nakledilen, e, haliden şeklinde nakledilen bu ayette hiçbir problem yoktur. Evet ama bu şekilde cevaplar veriliyor. Tabii ki bazıları bazılarından güçlü. Evet. Kur'an'ın nasıyla tehdit hak etmez. Çünkü allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı aksiyere kıymazlar cehennem, ve zina etmezler. Zaten cehennem şey cennet ebedidir cehennem ebedi değildir şeklinde seleften bazı kimselere e, nispet edilen bu görüşün de dayanaklarından bir tanesi de budur. Şöyle yani. onlara onlar hakkında, onlara zikredildiğinde onlara karşı. İşte Allah Azze ve Celle cehennemde ebedi kalınacak. Allah Azze ve Celle cehennemde ebedi kalacaklar diyor. E peki ne yapacağız bu ayetleri? Dediklerinde? Onlar diyorlar ki öldüren kişi de ebedi kalacak diyor. Değil mi? Ebedi kalacak diye diyor muyuz? icmaen? yok. O zaman diyor demek ki ebedi kalacak demek ebedi kalmayı gerektirmiyor. Hı hı. Kaba o şekilde, bu şekilde. Yani diyorlar ki o yüzden Allah Azze ve Celle onlar cehennemde ebedi kalacak demesi ebediliği gerektirmez. Eğer ebediliği gerektir diyorsanız o yüzden mümin bir kişi öldüren de ebedi kalır demek zorundasınız. Diyor. Zayıf görüştür ama. Bazı alimler şahs saymıştır. Bazı alimler ihtilafı muteber görmüştür. Cennette hiçbir problem yok. el Sünnet'te icma var ebedi olduğuna dair. Cehenneme gelince Şüphesiz ki zayıf bir görüştür ebedi olduğunu, ebedi olmadığını söylemek. Peki şaz mıdır, değil midir? Bazı halimler şazdır diyor, bazıları diyor hayır ihtilafın bir veci vardır, zayıf da olsa. Genelde müteahillerin tartışmasıdır, evet. <gülüyor> Tamam. Hızlı okuyabiliriz. Allah-u Teala şöyle buyurmuştu: Onlar Allah ile beraber başka bir ilağa yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldıracağını aksayla kıymazlar ve zina etmezler. Bunun... Şimdi de cevabını verelim. Tabii, e, ya kim bir mümini bilerek öldürürse ebedi cehennemde kalacak. Zaten 5-6 tane görüştük edildi burada. En sağlıklı cevap olarak diyoruz ki yani şüphe yok ki bu ifadeler ebediliği gerektirmez. O kadar basittir cevap. Bu ifadeler... Kesinlikle ebediliği gerektirmez. Bir mümini kim öldürürse halit şeklinde kalacak. Kesinlikle ebediliği gerektirmez. Bu kadar basittir cevap. Evet. Onlar Allah ile beraber başka bir ilahe yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldıracağını aksızları kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahın cezasını budur. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır. Ancak tövbe ve iman edir. Salih amenlerde bulunanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Furkan 68-70 Bu gayet açıktır. İşlediği suç, cinayet bile olsa tövbe eden bir kimsenin kötülüklerini Allah-u iyilikleri çevirir. Sayın bir hadiste İsrailoğullarından bir adamın hikayesi anlatılır. Adam 99 kişi öldürmüş sonra Allah-u Teala onun gölüne tövbe etme duygusunu ilham etmiştir. Bir abidin yanına giderek onu 99 kişiyi öldürdüğünü ve tövbesini kabul edilmeyeceğini sorar. Abid durumu göz önünde büyütür ve der ki senin tövben olmaz. Adam o abid öldürüp öldürdüğü kişilerin sayısını yüze tamamlar. Sonra ona bir alime tavsiye ederler. Adam o alime gider ve yüz kişi öldürdüğünü söyler. Kendisi için tövbe var mı diye sonra alime evet kabul edilir. Seninle töbem arasında kim girebilir? Bu kasabanın halkı zalimdir. Sen filan kasabaya git. Orada iyi insanlar var. Adam yola çıkar ve kendi beldesine ayrılır ve salih insanı bulundu o beldede icra eder. Yolda eceli gelir ve vef vefat eder. Bu sefer onun hakkında rahmet melekleriyle azap melekleri cennetlik mi cehennem cehennemlik mi diye münakaşa ederler. Neydi Allah Teala onları şüyük mü indirdi? İki yerin arasını ölçün. Hangi yere daha yakınsa bu adam oralıdır. O yeri ölçüde adamın sahillerinin kasabasına daha yakın olduğunu tespit ettiler. Bunun üzerine ruhunu rahmet melekleri kabzetti. Bukhari Müslüm hadisi. Evet. Bak İsrail'le olan bir adamın tövbesini Allah nasıl kabul etti? Halbuki allah Teala onların üzerlerine yükler ve halkalar koydu. Bu ümmetten o yükleri ve halkaları kaldırdı. Şu halde bu ümmet için tövbe çok daha kolaydır. İsrail'le olan tövbesi kabul edilince bu ümmetin tövbesi nasıl kabul edilmez? İbn-i Abbas radıyallahu anh'a sayı yolla gelen katil için tövbe yoktur sözüne ne dersin diye sorarsan buna da iki şekillen biriyle cevap verirsin. Bu rivayet aynı şekilde Bukhari'de katil için tövbe yoktur rivayet İbn-i Abbas. 1. İbn Abbas radıyallahu anhuma kasten adam öldüren kimsenin tövbesini imkansız görebilir ve onun tövbe etmeye muvaffak olamayacağını düşünebilir. Tövbe etmeye başlamadığı zaman da günah ondan düşmez, aksine o cezalandırılır. 2. Ya da İbn Abbas radıyallahu anhumun maktulun hakkıyla ilgili hususta katilin tövbe etme hakkının olamayacağını kastettiği söylenebilir. Çünkü kasten adam öldürenle ilgili 3 tane hak söz konusudur. Allah'ın hakkı, maktulün hakkı ve maktulün yakınlarının hakkı. A Allah'ın hakkı. Kuşkusu tövbeyle kalkar. Çünkü allah şöyle Teala şöyle buyurmaktadır. E günahlara batarak kendilerini yazık etmiş kullarım. Allah'ın rahmetine umut kesmeyin. Bilin ki Allah bütün günahları bağışlar. Zümrün 53. Bu ayet tövbe edenler hakkındadır. B. Makturun yakınlarının hakkına gelince insan kendini onları teslim ettiği zaman bu haklı düşer. Katil onlara gelir ve der ki ben sizin yakınınızı öldürdüm. Dilediğinizi yapın. Onlar diye ya kısas isterler ya da yatılırlar ya da affederler. Hak onlarındır. C. Makturunun hakkına gelince dünyada bundan kurtulmanın yolu yoktur i̇bn Abbas'ın katil için tövbe yoktu sözü de bu manaya yorumlanır. Yani maktulün hakkına nispetle tövbesi yoktur demektir. Benim anladığıma göre samimi bir tövbe ile tövbe ettiği zaman maktulün hakkı bile düşer. Tabii bu durumda maktulün hakkı ne edilmez. Fakat allah Teala kendi lütfuyla katilin yine bu hakkı kendisi yüklenir. Maktul'a cennette yüksek dereceler verir veya onun günahlarını bağışlar. Çünkü ihlasla yapılan bir tövbe hiçbir şey bırakmaz. Furkan suresindeki ayetlerini kapsamlı anlamda bunu teyit eder. Ayet onlar Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahın cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temellik alır. Ancak tövbe ve iman edilir, salih amelette bulunanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Furkan 68-70 Bu ayette Allah'ın sıfatlarına gazap etme, lanet etme ve azabı hazırlama sıfatları vardır. Dağrılıcı açısından bu ayette bir müminin kastına öldürülmesi gerektiğine dikkat çekilmekte ve bundan sakındırılmaktadır. İkinci ayet. bi بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَتَ اللّٰهَ وَكَرِهُ رَدْوَانَهُ Bu, onların Allah'a gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Muhammed suresi 28. Reallike bu. Kendisinden önce gelen kısma işaret etmektedir. Bu ismi işaretine önceki kısımda allah Teala şöyle buyurmaktadır. Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırlar. Halleri nice olacak. Alırken halleri nice olacak. Bu onların Allah'a kasaplanlarına şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Muhammed 28. Yani onlar ölürken melekler yüzlerine ve arkalarına vurduğu zaman bu esnada halleri nice olacak. Bel bu yani yüzden farındalarına vurulması diye nehum selebbiyle buradaki baisi <bağırı> ve birlik içindir. ittteme <gülüyor> olma Allah Allah'a gazaplandıran şeyler uymaları Yani onlar akide, söz veya fiil yönünü Allah' gazap edeceği her şeyi yapar oldular. Allah'ın rızasının olduğu şeylere gelince bu konudaki tutumlar hakkında allah Teala onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmediler buyurdu. Bu sebeple onların akıbeti vefatları esnasında meleklerin yüzlerine ve vuracağı vahim bir sonuçtu. Bu ayette Allah'ın sıfatlarından gazap ve rıza sıfatı vardır. Rıza sıfatı hakkında söylenecek şeyler daha önce geçer, geç söylendi. Gazap ile e, diye meğer verilen bu ayette e, sakat diye geçen kelimenin manası gazap kelimesinin manasına yakındır. Üçüncü ayet. Felemme asafuna in intikam intikamna minhum. Nihayet bizi gazaplandıkları zaman onlardan intikamımızı aldık. Zuhruf 55. Asafuna bizi öfkelendiler, gazaplandırdılar. Lemma buradaki şart idi. Buradaki şart fiili asafuna. Cevabı ise ne minhumdur. Bu ayette öfke ve gazabı intikam ile tefsir edenlerin reddiye vardır. Çünkü eşarilerden ve diğer mezheplerden Allah'ın sıfatlarını inkar ve iptal edenler gazap ve öfke ile kastedilen intikamdır ya da intikamı irade etmesidir derler. Yine iradeye döndürürler. İntikamı istemesidir. Allah'ın gazap etmesi, intikamı istemesidir. Evet. Öfke ve gazabı Allah'ın kendi zatına vasıvanı sıfatına bir sıfatla tefsir etmezler ve derler ki onun gazabı demek intikamı demektir. Veya intikamın irade etmesi demektir. Böylece onlar gazabı derler. Gazabı ya Allah'tan ayrı bir mefhul olarak tefsir ederler ki o da intikamdır ya da iradedir. Çünkü iradeyi kabul ederler. Onu Allah'a layık ve gerçek bir şekilde Allah'ın bir sıfatı olarak tefsir etmezler. Biz deriz ki... Ya sıfat olarak tefsir etmezler o zaman intikam derler. Allah'ın gazap etmesine intikam derler sıfat olarak. Ya da sıfat olarak tefsir ederler ama iradeye döndürerek. Yani işte iki şey var. İbnül i Husayn burada iki şeye dikkat çekiyor. Bir, Allah gazap eder ya mefhul olarak alacaksın... Allah'ın e, mef'ulü olarak alacaksın o zaman in, e, ne diyeceksin diyeceksin ki buradaki kızması intikam etmesidir şey intikamdır intikam da yaratılmış şeydir yani tam intikam ya da Allah'ın sıfatı olarak alacaksın o zaman iradeye döndürerek alacaksın intikamı istemesidir diyeceksin evet biz deriz ki öfke ve gazap intikam değildir. İntikam öfke ve gazabın bir sonucudur. Dediğim sevabın ve rızanın bir sonucu olduğunu söyleriz. Allah-u bir kavme öfkelenir. Gazap eder. Sonra onlardan intikam alır. Onlar Allah için öfke ve gazabın isabet edilmesini aklın kabul etmeyeceğini söyledikleri zaman... Biz de daha önce rıza sıfatı hakkında söylediğimiz şeyleri söyleriz. Çünkü konu aynıdır. Biz deriz ki bilakis akıl öfke ve gazabın varlığı delerdir. Çünkü mücimlerden intikam almak ve kafirleri azap etmek öfke ve gazabın delilidir. Rıza'nın delili değildir ve gazabın olmadığı delili değildir. Biz onlara deriz ki nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlarda intikamımızı aldık. Zorun 55 ayeti sizin görüşünüzü reddediyor. Çünkü gazaptan ayrı olarak bir de intikamdan söz ediyoruz. Zira şart meşru'dan yani şart koşullarından farklıdır. Soru. Geriye şöyle bir itiraz kaldı. Felemme <gülüyor> esefuna. Biz biliyoruz ki esef etmek geçmişte olan bir şeye üzülmek ve pişman olmak demektir. Pişman olan kişinin üzüldüğü ve pişman olduğu şeyi engellemeye gücü yetmez. Esef kelimesinde böyle bir mana olduğuna göre Allah Teala üzüde ve pişmanlıkla vasılandırılabilir. İşte mi? Maalesef biz de orada da kullanıyoruz Türkçede. Maalesef diyoruz. Esef üzgünlük ifadeler değil mi? Hı -hı. Niçin maalesef diyoruz? Yani bir pişmanlık, kimi zaman üz, e, üzüntü söz konusu olduğu için esef oradan geliyor zaten. E diyor ki şimdi Allah o zaman esefin bu anlam varsa Allah'a nasıl e, esef sıfatını vereceğiz diyor. Şimdi ona cevap verecek. Evet. Cevap, hayır. Ayet hakkında esefin lükatta iki manaya geldiğini söyleyerek cevap veririz. Esefin birinci anlamı hüzündür, üzüntüdür. Mesela Allah Teala yakıldan söylerken şöyle buyurur: "Ah Yusuf'un" diye sızlandı ve üzüntüsünden iki gözüne birden ak düştü. Yusuf el 80. Söylediğini esefle karşılıyorum derken Türkçe'de üzüntüyle. Evet. Eser kelimesi Lugat'ta ikinci olarak gazap manasına kullanılır. Birinci mana Allah'ın ismi de imkansızdır. İkincisi Allah için sabittir. Çünkü yani Allah Teala... şey gibi unutma gibi unutmanın bir terk etme anlamı var bir de ilmin zail olması var. Allah biz unuttuk derken ilmin zail olması iptal zaten. Onda ha. söz konusu yok. Bunu, bunu çok anlattık derslerde de. Dolayısıyla ikinci anlamı Allah hamledir O da ne? Yani terk etme. Burada da bunun gibi. E, Esefin iki anlamı var. Birincisi üzülme. Bunu diye Allah'tan nefret ederiz. İkincisi e, kızdı, kızma. Dolayısıyla diyor İbn-i hani Allah Azze ve Celle Esefeler dediğinde üzülülük hasret Çünkü Esefin tek bir anlamı yok ki. Müşterek lafızlardandır demiş oluyor. İki anlam var. Bir tanesi kızma. Dolayısıyla biz burada kızmayı alırız diyor. Evet. Birinci mana Allah'ın nispeti imkansızdır. İkincisi Allah'ın için sahabedir. Çünkü allah Teala kendi zatını bulunan ısıtlandırılmış ve nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onların intikamımızı aldık demiştir. Bu ayette Allah'ın sıfatlarından gazap ve intikam sıfatları vardı. İnsan davranışlar açısından bu ayet Allah'ın gazap ettiği şeylerden sakındırmaktadır. Dördüncü ayet. <gülüyor> <gülüyor> Fakat Allah onların davranışlarını yani savaşa çıkmadan keri gördüğü için üzerlerine bir ağırlık verdi. <gülüyor> evet. Tövbe 46. Allah Teala'nın bununla kastettiği kimseler Peygamber Sallallahu ile birlikte savaşlara katılmayan münafıklardı. Çünkü Allah Teala da onların savaş katılamalarını istemiyordu. Çünkü onlar davalıştan ihlaslı değillerdi. Allah Teala ortakların ortaklığına muhtaç değildir. Çünkü onlar savaşıştıkları zaman Allah Teala'nın şu ayetini ifade buyurduğu gibi olurlar. Eğer sizinle birlikte çıksalardı ara zararınızı artırmaktan başka bir şey yapmazlardı ve sizi birbirinize düşürmek için aranızda geçimsizlik sokarlardı. Tövbe 47. Onlar ihlası olmadıkları ve bozguncu oldukları zaman Allah Teala onların fesadını ve şirkini kerik görür. Ayet. Onların davranışlarını savaşa çıkmadan kendi gördüğün üzerlerine bir ağırlık verdi. Yani onların cihada çıkma gayretlerini söndürün. Ve kendilerine oturun. Kalın evde oturanlarla birlikte denildi. Tövbe kırık aldı. Bir görüşe göre Allah'ın bu sözü kevni olarak söylemesi muhtemeldir. Bir görüşe göre de birbirlerine sen de oturanlarla beraber otur. Bak Allah'ın mazeretlerini kabul ettiği hasta, kör ve topal kimselerden filan ki, kişi çıkmamış. Falan kişi çıkmamış demeleri de muhtemeldir. Savaşa çıkmayanlar derler ki Peygamber'e geldiği zaman kendisinden özür dileriz. O da bizim için bağışlamadılar. Bu da bize yeter. İki görüşü birleştirmemiz mümkündür. Çünkü onlara böyle denildiği zaman, böyle denildiği zaman oturdular. Onlar ancak Allah'ın sözüyle oturdular. Bu ayette Allah'ın kirlik görmesini yani hoşlanmaması sıfatının ispatı vardır. Bu sıfat kitap ve sünnette de sabittir. Allah tarafı şöyle buyurmuştur. Rabbin kendisinden başkasını ibadet etmemenizi ve ana babaya iyilik etmenizi emretmiştir. Bunların hepsi de Rabbin katına kötü olup görülmeyen şeylerdir. İsrail 23.30'dir. Keri olup yani. Hı -hı. Evet. <gülüyor> Böyle bir zikrettiği ayette ifade buyurulduğu gibi. Fakat onların davranışları yani savaş çıkmadan ken görüdüğü için üzerine bir ağırlık verdi. Tevbe ke kabul. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Allahu Teala'sı dedikodu yapmanızdan hoşlanmaz. Kerek görür. Buhari Müslim'de. Kerahiyet yani hoşnutsuzluk kitap ve sünnette sabittir. Şüphesiz Allahu Teala bazı şeylerden hoşlanmaz. Allahu Teala'nın hoşnutsuzluğu bir amelden hoşnutsuzluk olabilir ki şu ayetler hoşnutsuzluk bunun örneklerindendir. Fakat onların davranışları yani savaş çıkmadan kerek gördüğü için üzerine bir ağırlık verdi. Tevbe ke Bunlar hepsi de Rabbin katında kötü olup hoş görünmeyen şeylerdir. İsra 38. Yüce Allah'ın hoşnutsuzluğu, amel eden kişinin hoşnutsuzluk da olabilir. Onu da kere görebilir. Şu kutsi hadiste geçen şey de bunun örneğidir. Allahü Teala bir kula buz ettiği zaman Cebrail'e şöyle bir nila eder. Ben filan kuluna buz ettim sen de buz et. Müslüman hadisi. <gülüyor> Beşinci ayet. Kebure mekte en entekulu ma la tefa'lun. Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında buz edilecek bir şeydir. Saf 3. Kebura büyük olu manasına gelir. Mekten, failen dönüştürmüş temyizdir. El, -muk el mukattamu. Hı? El maktumu bu. Neresi? Kebura adımı makten temyizun muhavvalun anil fail. El maktu. El maktumun manası şiddetli buz ve öfke demektir. Fail temlize dönüştürdükten sonra keburenin faili en ve başına geldiği zaman en takulüme ala tefalun yapmayacağını, yapma, yapmadığınız şeyleri söylemeniz cümlesidir. Bu ayet kendisinden önceki ayetin açıklamasıdır ve böyle davrananların beyan eder. Ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri söylersiniz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında edilen bir şeydir. Saf 2-3 İnsanın yapmadığı şeyleri söylemesi Allah katında büyük günahlardandır. Bunun izahı şudur. Sen bir şeyi söylediğin ve yapmadığın zaman iki durum arasından bir yerdesin. Ya söylediğin şeylerde yalancısın fakat insanlardan korkuyorsun ve onlara gerçek olmadığı halde bir şeyler söylüyorsun. Ya da söylediğin şeyi ciddiye almayıp kendin yapmadığın halde insanları emrediyor, kendin yaptığın halde insanları men ediyorsun. Bu ayette buz ve gazap manasına gelen el makt sıfatı vardır. Arada da farklılık vardır. Davranış hal ve bu ayet insanı yapmayacağı şeyleri söylemekten sakındırmaktadır. 5. Mecî ve ityan gelmek sıfatı. Allah rahmet eylesin. Müellif gelmek sıfatının ispatı hakkında 4 tane zikretmiştir. 1. ayet. Hel yanvuruna illa en yetiyhumullah fi zulalin min zulalen minel gamami vel malaikatu wa kudiy'e emru. Kudiy'e emru. Minel gamami evet. Yoksa onlar vel malaikatu kudiy'el emru. Evet. Yoksa onlar işlerinin bitirilmesi için Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgesiyle kendilerine şifa gelmesini bekliyorlar. Bakar 210. Hel ne? hel nefi anlamında istifamdır. Yani beklemiyorlar demektir. İstifamdan sonra illa geldiği zaman bu istifam isim anlamında illa, geldi. anlamına, illa geldiği zaman bu istifam nefi anlamına gelir. İlla evet. Bu bir kuraldır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem savaşta kanayan parmağıyce şöyle buyurdu. Hel ente illa isba'i demiyet. mi? Usbu'in Dumiyet. Dumiyet. Evet. Yani sen kanayan parmaktan başka bir şey değilsin. Evet. Müslüman, bu hal müstümadiyse. Yandurune'nin e, buradaki manası bakıyorlar değil bekliyorlardı. Çünkü ilah ile almıştır. İlayle ile mefhul almış olsaydı genellikle gözle bakmak anlamına gelirdi. İsbain demeyte veya evet. Kendisine Neyse. meful almadığı zaman bekliyorlar manasına gelir. Yani o yalancılar, yalanlayıcılar Allah'ın bulutların karaltıları arasından kendilerine gelmesini bekliyorlar. Bu kıyametlerini. Fî elin demek gölgeler içerisinde değil de diyor maad anlamında gölgelerle birlikte demektir diyor. Şimdi oraya geldik zaten. Heh. Orayı okumadım ben. Tamam, evet, okuyorum. Buradaki fi M anlamındadır. Beraberlik içindir. Evet. Kesinlikle mekan bediren zarf anlamında değildir. Çünkü eğer zarfiye olsaydı gölge Allah kuşatmış olurdu. Evet. Malumdur ki Allah kuşatandır. Her şeyi bilendi. Yaratıklarından hiçbir onu kuşatamaz. Evet, buradaki fi diyor yani zarfiye değildir. Zarfiye demek hani mesela diyorsun ki elma ma'u fil kubi Mesela su bardaktadır dediğinde buradaki fi zarfiye yani bardak suyu kuşatmış oluyor. E şimdi Allah fi elin dediğimizde gölgeler içerisinde öyle mi anlayacağız gölgeler onu kuşatmış? Hayır. Ama peki o zaman nasıl çıkacağız? Diyor ki fi me'a diye anlarsak beraber diye anlarsak içinde değil de beraber olarak anlarsak diyor problem çözülür. Yani gölgeler içinde değil de gölgelerle beraber gelir diye anlarsak diyor problem çizilir, çözülür. Evet. Fi zulel. Gölgeyle birlikte allah Teala kullar arasında hükmetmek için indiği zaman bulutlar siryalarla gök yarılıp açılır. Furkan 25. Allah'ın gelmesi sebebiyle beyaz bulutlar ve büyük gölgelikler yarılıp açılır. El-Ghamam fi zurelil minel-Ghamami. Ulema bunun beyaz bulutu olduğunu söyledi. Dedin allah Teala İsrail olan Nimet Hazırat şöyle buyuruyor. Sizi beyaz bulutlarla gölgelendirmiştik. Bakara 57. Beyaz bulutlar siyah ve kırmızı bulutların aksine gökyüzünü aydınlık bırakır. Si Siyah ve kırmızı bulut karanlık yapar. Beyaz bulut manzara görüntü olarak daha güzeldir. Ve'l meleketu melekler i'rab yönünden merfudur. lafz Tullah üzerine matuftur. Yani veya meleklerin gelmesini bekliyorlar. Bu kelime nereden türedi? Ve meleklerin tarifi daha önceki bölümlerde geçti. Melekler kıyamet günü gelecekler. Çünkü onlar yeryüzüne inecekler. Önce dünya göğünü sakine olan melekler, sonra ikinci kat göğün melekleri, sonra 3. kat, sonra dördüncü ve en sonunda 7. kat göğün melekleri inecekler ve insanları kuşatacaklar. <gülüyor> Bu o şekilde gerçekleşecek olan kıyamet gününe karşı şimdiden bir uyarıdır. Bu kıyamet gününde yaşanacak olayların en büyüğüdür. Allahu Teala o yalancıları bunlarla uyanmaktadır. İkinci ayet. Hel yanzuruna illa en tetihumu melaiketu ev yati rabbuka ev yati ba'du ayati rabbik Evet. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini bekliyorlar. En'am 158. Helyan ne? Bunun önce gayetinde söylediğimiz şeyleri bunun hakkında söyleriz. Yani onlar sadece aşağıdaki hallerden birini bekliyorlar. Bir, ruhların alması, ruhlarını alması için kendilerine meleklerin gelmesini bekliyorlar. Allah tarafı şöyle buyurmuştur. Melekler o kafirlerin yüzlerine ve sırtlarına vura vura ve tadın bakalım cehennem azabını diye diye canlarını alırken hallerini bir görmeleriydi. Enfal 5. 2. Kıyamet günü aralarında hükmetmesi için Rabbinin gelmesini bekliyorlar. 3. Veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini bekliyorlar. Bu ayet alamet. Güneşin batı yerden doğmasıdır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam böyle tefsir etmiştir. Buhari Müslim hadisi. Allah Teala sadece bu uyuşturmuş ikretmiştir. Çünkü melekler onlar ruhlarını almak için indikleri zaman artık tövbeler kabul edilmez. Bunun delili olan şu ayetidir. Yoksa günah işleyip de kendisine ölüm gelince işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimselere tövbe yoktur. Nisa 18 Aynı şekilde güneş battığı yerden doğduğu zaman da tövbe kabul edilmez. O zaman, o zaman içine bulundukları durumda artık kurtulamazlar. Üçüncü hali iki hal arasında sikretti. Çünkü o amellerin karşılıklarına verildiği zamandır. Artık bu durumda da yaptıkları şeylerin sonuçlarından kurtulamazlar. Bu ayetin ve bundan önceki ayetin gayesi bu yalanların vaktini kaçırıp da amellerin sonuçlarına kurtulamaz durumu düşmekten sakındırmaktı. Evet. E, şeyi de okuyalım. Üçüncü ayeti. Yağınmeyi. Üçüncü, Üçüncü ayet. ayeti de okuyalım evet. 3. ayet. Kelle iza dukketil ardu ve Hayır hayır. Yer birbiri ardına sarsılıp dümdüz olduğu zaman Rabbin gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman. fecir 21 22. Kelle burada giten mi içindir? Ella gibidir. Yer birbiri ardına sarsılıp dümdüz olduğu zaman bu kıyamet günüdür. Büyüklüğü sebebiyle bu sarsıntıyı tekit eden. Çünkü bu sarsıntı dağları ve ovaları her şeyi dümdüz eder. Hatta yeryüzü bir deri gibi olur. allah da Teala şöyle buyurmuştur. Böylece yeryüzünü dümdüz boş bir halde bırakacak Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin. Taha 106-107. Eddekku Edek, e, kelimesinin tekrarlanmasının sebebinin tekit değil tesis olması muhtemeldir. Bu taktirde mana arka arkaya sarsıldı olur. Rabbin gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman yani kıyamet günü yer sarsılıp dümdüz olduktan ve insanlar maaşlarca toplandıkları sonra kulları arasında hükmetmek için allah Teala gelir. Vel meleku. Buradaki eliflam takısı umum içindir. Yani bütün melekler demektir. Bütün melekler yeryüzüne inerler. Saf ben saf ben. Arka arkaya sıralar anne demektir. Dedi ki bir rivayet de şöyle geçmektedir. Dünya semasını melekleri inerler ve sıralanırlar. Onların arkasında ikinci kat semanı melekleri, onların arkasından üçüncü kat semanı melekleri inerler ve sıra olurlar. Hakimde geçiyor Bu rivayet. Evet. Tamam burada bırakalım inşallah. Böylece yedi kat semanı melekleri arka arkaya inerler ve sıra olurlar. Evet, tamam. Tamam. Allahu alema, sallallahu aleyhi ve Muhammed.